ababi var <gülüyor> tabi ki konumuz İmam neve'nin yazmış olduğu 40 hadisli kitabı ve bu 40 hadis kitabı da 40 hadisidir şeherheedden bu e, İmamünir Rahim Allahu Ondan sonra Öbür Receb El-Hembeli Öbür Receb Rahimahullah Öbünül El-Cevziye'nin Öğrencisidir İmam Öbünül Etemir Rahimahullah Abdül Rahman Es-Sedin'in Öğrencisidir Öbür Receb El-Hembeli Tabi Şam bölgesinde Öbünül Etemir Rahimahullah ise Suudi Arabistan bölgesinde ve her iki şerhte çok güzel bir şekilde şerh etmişler ancak e, şerhleri değişik bir şekilde. Yani bunun şerhi bundan pek buna benzemez. Bunun da, bu da pek buna benzemiyor. Ama her ikisinden de faydalanmak lazım. Ve burada birinci hadis İmam Nebül'ün yazmış olduğu kırk hadis, hadiste. Birinci hadis an emiril müminin Ebi Hafsin.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 İmam-ı Muslim, İmam Bukhari, İslam Cumhuriyetler, İslam Cumhuriyetler bölgesinde Muslim aynı o şekilde, her ikisi de Arap değil Ve e, Ehli Sünnet ve Cemaat'ın yanında bu iki imam, Yani İmam Bukhari ile bu Muslim e, ehli Sünnet ve Cemaat'ın yanında Bir ittifak hadisleri sahih olarak kabul edilmiştir İmam Müslim Rahimahullah İmam Bukhari'nin aynı zamanda öğrencilerindendir. Yani onu görmüş, onunla karşılaşmış ve ondan ders almış. Ve bu hadis tabi ahad hadislerdendir. Ne demek ahad? Ahad yani tek kişili rivayet edilmiş, gösterilmiş bir hadis. Yani bunu sadece Ömer bin Al-Khattab radiyallahu yani bu hadisi rivayet ediyor. Yani sunuyor. <gülüyor> veya da anlatıyor ediyorsanız burada lakabıyla başlıyor diyor ki emiril müminin Ebi Hafsin Hafs onun lakabıdır. Onun için Arap bölgelerinde genelde şahıslar kaplaştırılıyor Abu Hasan, Abu Abdullah mesela Allah ve selam büyük çocuğun ismiyle adlandırılıyordu, lakablaştırılıyordu. Ebel Qasim <gülüyor> ve bir hadiste ve Selam diyor ki benim benim ismimle isimlendiriniz ama benim künyemle künyeleştirmeyiniz. Yani bir Müslüman çocuğunun ismini Muhammed koyabilir ama ebel kasim lakabıyla veya da künyesiyle çağırmak caiz değil çünkü müsaade etmedi aleyhissalatü vesselam. Bu ebel kasim ve vesselam'a khas bir lakaptır. Onun için bir kişi büyük çocuğu geldiği zaman büyük birinci o, çocuğu, oğlan olursa onu Kasım koymaması lazım. Çünkü Kasım koyduğu zaman Arap bölgelerinde kişiyi büyük çocuğun ismiyle lakablaştırıyorlar veya da künyeleştiriyorlar. Ebel Kasım, Ebe Abdullah mesela e, Abdallah bin Mesud radıyallahu anh mesela e, ismi Ebe Abdurrahman büyük onun ismiyle mesela e, Ebin Abbas Abdullah bin Abbas yine o şekilde Ebu Rahman ismiyle. Burada Umar radıyallahu ta'ala yine bu da Ebu Hafs ismiyle lakablaştırılıyor. Ve buradaki inneme el a'malu bin niyet tabi burada inneme kelimesi burada hasrı ifade ediyor. Tamam mı? Hasrı demek? Hasrı demek yani şüphesiz ki şüphesiz ki bu amel veyahutta yapılacak herhangi bir amel yüzde yüz mutlak manada amellere göredir. Tamam mı? Örnek akli bir örnek verecek olursak burada mesela birçok şahıs oturuyor. Bir geste dese ki işte cemi'i haulâ in nâs kulluhum bile istifne. Yani. Bütün buradaki yani mecliste olan şahıslar hepsi ayaktalar. Tamam mı? İlla zeydun. Zeyd mustesna. Yani dikkat ediyorsan ilk önce nedir? Hepsi ayaktadır. Sonra diyor ki İlla zeydun. Tıpkı şeyde kelimeyi i geldiği zaman La ilahe nefi La ilahe Ey hiçbir İlah Yoktur. Veyahut da Hiçbir hak ilah yoktur. Sonra ne kelime geliyor? İllallah. İllallah istisnadır. Yani hiçbir hak Mağbud yoktur Allah'tan başka. Tamam mı? La ilahe illallah Buradaki ilah Kelimesi yani Mağbud anlamına geliyor. Tamam mı? Tabii ki burada La İlahe illallah Türkçe kitaplarında genelde nasıl tercüme ediliyor deniyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Doğrusu tercüme edilirken Allah'tan başka ilah yok demek doğru değildir. Niçin? Çünkü şüphesiz ki ilahlar çoktur. Ama Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman o zaman bütün mevcudatı haşa ve kelle ilah olarak göstermiş olursun. Niçin? Çünkü hiçbir şey istisna etmedin. Ha o zaman La ilaha ey hiçbir mağbud yoktur İllallah ey Allah'tan başka. Dolayısıyla La ilaha ey la mağbuda bihaqqin illallah. Çünkü orada o hakikati veyahut da hak kelimesini tamam mı kullanmazsan o zaman bütün mevcudatı Allah'la beraber, Allah korusun, eş yapmış olursun. Ha, o zaman o hak kelimesi mutlaka tercümede kullanmak lazım. La ilahe tamam. La ilahe bi hakkin Yoksa ilahlar çok. Taşa tapanlar, ağaçlara tapanlar, putlara tapanlar, güneşe tapanlar, aya tapanlar, ateşe tapanlar, şahıslara tapanlar, kadınlara tapanlar, dinara, dolara, marka tapanlar, Tamam mı? o taşan şöhrete tapanlar, mansıba, makama tapanlar. Yani Birçok şeyler var. Ha O zaman o hak kelimesi mutlaka kullanıyor. Aynı şekilde dikkat ediyorsa mesela istisna ediyor. Mesela Asr suresinde. Vel Asr. İnnel insane lefihusur. Buraya kadar. Dikkat edin. Vel Asr. Burada Allah Celle, Celle ne yapıyor? Kasem ediyor. Ey zamana and olsun ki. Tamam mı? İnnel insane lefihusur. Bütün insanlar husranladır. Sonra ne yapıyor Allah Celle Celal diğer ayeti kerimede? İlla الذine amelû. Tıpkı. Heulâ'l mevcudîn mesela heulâ'l mevcudûn fil meclis kulluhum qâimûn. Thumme yekûl ille zeyn. Mecliste bulunanlar hepsi ayaktadır. Ancak rafaat müstesna. Ha demek ki Herkes ayakta iken murafat mura müstesna odamak mura gibi oturuyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada اِنَّمَ niyet, بِالنِّيَّةِ Mutlak manada yüzde yüz niyetler, ameler, amela, e, ameller niyetlere göredir. Bu şer'i yönden ama dünyevi yönden niyet etmesine gerek yoktur. Ama hac yapacak, namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek tamam mı? efendim, e, namazları birbirinden ayırt etmek, mesela nafile namaz var, farz namaz var. Tamam mı? Bu Bunlar ne yapıyor? Bunları birbirinden ayırt nedir? Niyettir. Kalpteki niyettir. Öyle değil mi? Dolayısıyla niyet, amelleri birbirinden ayırt ettiği gibi, aynı zamanda ibadetleri ve adetleri de birbirinden ayırt ediyor. Anlaşılıyor mu? Mesela, örneğin, mesela sarık sarmak, Adetlerdendir, ibadetlerden değildir. Mesela göze sürme sürmek, erkek veyahut da kadınlar. Bu adetlerdendir, ibadetlerden değildir. Fistan giymek mesela, fistan giymek adetlerdendir, ibadetlerden değildir. Beyaz ayakkabı giymek, sarı ayakkabı giymek, kahverengi ayakkabı giymek bunlar hepsi adetlerdendir, ibadetlerden değildir. Ama mesela Türkiye'de veyahut da birçok ülkede sargı bir ibadet olarak görüyorlar. Fistan giymek bir ibadet olarak, buşt yani abayı, aba ibadet olarak görüyorlar. Rida. İşte rida yani buşt diyorlar buna, tamam mı? Bunlara yani ibadet niyetiyle ve Türkiye'de mesela bazı zayıf hadislerde diyor ki mesela bir sarıklı namaz, kaç sarıksız namazdan daha dahil olduğunu söylüyorlar. Halbuki bunun esası yoktur. Aleyhisselatü vesselam, Arap bir toplumda olduğu için, kendisi de Arap olduğu için ve o toplumda bulunduğu için, İslam gelmeden önce bile bütün Araplar hepsi sarıklıydı. Sarıklı, cübbeli, fistanlı. Çünkü adetleri öyleydi. Ve Aleyhisselatü vesselam Resul olarak gönderildikten sonra yine Aynen fistan duruyordu. Aynı sarık duruyordu, tamam mı? Ama bazı hudutlar getirdi mesela. İslamiyetten önce insanlar fistanlar, aşık kemiklere aşağısına aşağısına inerek tamam mı? Veya yerde sürülerek geziyorlardı. İslamiyet geldikten sonra Allah esselatü vesselam bu konuda fistanı fistanı ayrı bir hudut getirdi. Bir şekil getirdi. Dedi ki yani sallatü vesselam مَا أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فِي الْنَارِ Aşık kemiklerden aşağı olan tamam mı? Fistan o aşık kemikten aşağı olan ayak cehennemliktir. Ha demek ki Hz. Vesselam demedi fistan, şu anda İslam geldi siz fistanları çıkarın ayrı bir şey giyin. Yok. Çünkü adetleri öyledir ve bu şekilde kaldı. Onun için İslamiyet'ten önce sarıklı olduğu gibi İslamiyet'ten sonra da sarıklıydı. Dolayısıyla Sarık giymek isteyen bir kişi ve Vesselam'a benzemek için giyiyorsa niyetinden dolayı sevap alır ama fiilinden dolayı sevap almaz. Mesela sürme sürmek istiyor. ve Selam yatsı namazından sonra yapmak istediği zaman geceleyin gözlerine süre sürerdi. Her yasal göze üç defa sürer, sol göze üç defa sürer ondan sonra yatardı. Çünkü sürme göz için çok maddi yönden çok faydası var. Tamam mı? Şu andaki sürmeler tozcı. Taş Taşlı olan sürme var. Sen onu döversin. Toz yaparsın. Yani hazır alma. El -mühim. Bir kişi kalkıp da mesela ve vesselam sürme çektiği için kalkıp birisi ve vesselam çektiği için çekerse o niyetinden dolayı. Sırf ve vesselam çek. Ama çekmekten dolayı fiilden dolayı sevap almaz. Yani ibadet değildir. Çünkü ibadet İbadetin sevap karşılığı var ibadet olabilmesi için. Misvak mesela ibadettir, sünnettir. Ama sürme sermek sürmek sünnet değildir. Fistan giymek sünnet değildir. Sarık sarmak sünnet değildir. Tamam ha, Ama başı kapatmak da Müslümanların adetlerindendir. Çünkü ve selam İslamiyet geldikten sonra da sahabiler hiçbir zaman açık baş gezmemişler. Devamlı kapalı baş geziyorlardı. Dolayısıyla başı kapatmak İslami adetlerdendir. Ibadetlerden değildir. Açık baş gezmemek lazım aslında. Çünkü açık baş, açık baş gezmek tamam mı? Garp toplumunun adetlerindendir. Yani Avrupa toplumunun adetlerindendir. Veya da Fars toplumunun adetlerindendir. Veya da Rus toplumunun. Tamam mı? Ama Müslüman toplum Aleyhisselatü Selam döneminde, ondan sonra Ashab döneminde, Abbasiler, Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde bile Müslümanlar genelde hepsi neydi? Hepsi cübbeli, fistanlı, sakallı, sarıklı, tamam mı? Veya da şimalı. Yani mesela Süleyman Arabistan'da sarık giyiyorlar, taka giyiyorlar. Üstünde bazıları kırmızı şimak, bazıları beyaz şimak veyahut da bazıları sarı şimak. Adetleri öyledir, o şekilde yapıyorlar. Suriye'ye gitmesen şimak giymezler. Ne yaparlar? Sarık giyiyorlar, giyiyorlar. Mesela alimler veyahutta e, şeyhler mesela Türkiye'de şeyhler ne yaparlar? Sarıklı gezerler. Afganistan'da mesela adetleri nedir? Afganistan'da Pakistan'ın birçok yerinde sarık sarmaktır. Söyli Arabistan'da öyle değil. Mesela e, körfez ülkelerinde mesela şimak üzerinde agal. Ha demek ki burada bu niyet ibadetleri ile adetleri birbirinden ayrı eder. Anlaşılıyor mu? Onun için Aleyhisselatü Vesselam dedi ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالن۪يَنۜ Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Ha o zaman bir kişi amel yapmak istediği zaman o yapacağı amel, şer'i bir amel ise orada mutlaka niyeti Allah rızası için olması gerekiyor. Niyeti Allah rızası için olduktan sonra aynı zamanda Ali'in sat ve selamın sünnetine uygun olması gerekiyor. Eğer niyeti Allah rızası için olursa, kalben ihlaslı olursa ama yapmış olduğu amel Ali'in sat ve selamın sünnetine uygun değilse o amel مردuttur. Yani makbul değildir. Niçin? Çünkü sünnete uygun değildir. Ali sat ve selamın yapmadığı bir şeyi tamam mı yönden, birisi yaparsa onun karşılığını sevap yönden alamaz. Bu bir. İkincisi niyet kalple alakalı. Yani dille alakası yoktur. Şimdi örneğin Allah Resulü Vesselam namaz kılmak istediği zaman Tekbiratul İhram'dan önce bir şey söylemiyordu. İmam müezzin kavmeti getiriyor. ve Selam orada Allahu Ekber diye Tekbiratul İhram alıyor. Ondan önce, Tekbiratul İhram'dan önce Türkiye'de Şafiilerin bir kısmı veyahut da Hanifilerin bir kısmı yaptığı gibi niyet ettim Allah rızası için ölen namazını tamam mı? 4 rekat kılmaya fe ima, uydum imama gibi sözler kesinlikle yoktur. Ancak şafiîler, şafi mezhebinin son alimleri, yani son zamanda olan alimler bazıları demişler ki, kalpteki niyeti dille ikrar edince o zaman, o dil ikrarı kalpteki niyete muvaffakat ederse Allah katında daha makbuldür. Ama bu konuda hiçbir delilleri yoktur. Son, son alimleri kim olabilir? Yani yok İmam Şafii. İmam Şafii kendisi yani hmm. müessistir yani. Şafii mezhebenin müessisi kendisidir. Mesela Mugnil muhtaç diye bir kitap var Şafii'lerin yanında. Bu kitapta dille telaffuz edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama İmam Nevi Rahimahullah mesela İmam Hacer bin Asgalani bunlar Şafii olmalarına rağmen mesela onların mesela Sahih-i buhari biliyorsunuz. İmam Hacer Erskalani şerh yapmış, yani tefsir etmiş. Sahih-i Muslimi de İmam Nevi şerh etmiş. Bu iki imamın kitaplarında e, dille alakalı bir şey söylemiyorlar. Ama daha başka alimler, İmam-ı Şafi'ye mensub olan bazı alimler bunu söylemişler. Ama i̇mam Şafii Şafi'ye rahimahullah Kitab-ül Ümde, onun kitab Üm diye bir kitabı var. O da niyetin kalpe alakalı olduğunu söylüyor. Allah rahmet eylesin. O zaman niyet kalple alakalıdır. Allahu Ekber dediği zaman öyle namazını mı kılacak o an için? Allahu Ekber dediği an o namazı kast edecek. Değmeyecek niyet ettim Allah rızası için. Memle falan filan şudur budur. Ve bir gün İmam Eben Uthemin Rahimahullah bu şerhinde bir hadiseyi zikrediyor. Diyor ki bir gün Neşt bölgesinden diyor birisi harama ömre yapmaya gitti. Ve tabi namaz vakti gelince namaza duracaklar. Yanında yabancı birisi varmış. Yani başka ülkeden. Orada ikisi yan yana olunca tabi bu yabancı kişi yani Arap olmayıp yok da Söyde Arabistanlı olmayıp daha başka ülkeden olan bir kişi şu şekilde niyeti getiriyor. Niyet ettim. İmam tabi tekbiratü'l-ihramı getirmiş. Daha bu adam ne yapacak? Daha tekbiratü'l-ihram getirecek. Tek getirmeden önce işte ellerini kaldırıyor. Niyet ettim. Allah rızası için öğlen namazının dört rekat uydum imama gibi sözler. Oradaki yanındaki adam dedi dur dur dur bir dakika dedi. Ne var dedi. Dedi ki sen tarihi unuttun. Tarihi de söylemen gerekiyor saati de söylemen gerekiyor. Yani ona alay ediyor. Sen madem ki bunu söylüyorsun işte haramda haramda öğlen namazı dört rekat uyudum imama söyle. O zaman de ki işte haramda şu gün mesela çarşamba günü ikindi namazında bir iki mesela 1432 tarihinde haramda namaz kıldın. Adam diyor dili kesildi. Sustu bir şey söyleyemedi. Yani hakikaten Ali satt ve selam ashabı böyle bir şey yapmamışlar. Kesinlikle kalpteki niyeti namaz esnasında ikrar etmemişler. Ancak Ali satt ve selam ömre ve hac yapmak istediği zaman biliyorsunuz zaten hayatında bir sefer hac yaptı. Veda Haccı. Hac. Ömre yaptığı zaman sen diyordu ki lebeykallahumma hacjen ve lebeykallahumma umre. Burada ne yapmış Ali ve (a.s.)? Burada telaffuz etmiş. Ve burada alimler ihtilafa düştüler. Onun için Ali ve Selam umrede ve haçta telaffuz ettiği için İmam Şafii'nin mezhebinden ve Ebu Hanife'nin mezhebinden bazı şanslar burada kıyas yaparak madem ki orada yaptı, o zaman namazlarda da telaffuz edilebilir edinebilir deniliyor veyahut da söylüyorlar. Ama Ali ve Selam bu niyeti, niyetin talaffuzunu namazda yapmamıştır. Tamam Namazda yapmamıştır. Nerede yaptıysa orada yapacağız. Nerede yapmadıysa orada yapmayacağız. Eğer ömrede talaffuz etmişse tamam mı? O da dememiş aleyhissalatü vesselam işte e, mesela ben niyet ettim Allah rızası için şu günde mesela şu zamanda ömre yapmaya veya da hac yapmaya bu İmam İbn-i Üthemin diyor ki, bu işardır diyor. Örneğin bir kişi et, namaz kılmak istediği zaman, tekbiratul ihramı niçin sesli getiriyor? İşar ediyor. Çünkü tekbiratul ihram, ve vesselam telaffuz etmiş, Allahu Ekber diye söylemiş. Allahu Ekber dedikten sonra demeden önce kalbinde ne yapıyor? kılacağı namazı kast ediyor. Peki tekbiratul ihramdan önce ve vesselam hiçbir zaman talaffuz etmiş mi? Kesinlikle sünnetinde böyle bir şey yoktur. Peki ve vesselam ifade ettikten sonra onun ashabı ve özellikle en yakın ashabı Ebu Bekir, Ömer, Hüthman, Ali gibi veyahut da cennetle müjdelenen on kişi tamam mı? Ve onlara yakın daha başka sahabiler. Hiçbirisi ve Vesselam'dan sonra böyle talaffuz ederek niyet getirmiş değildir. Peki ashabtan sonra tabi, in. Tabi'ine bakılıyor. Tabi'in de böyle bir şey yapmamışlar. Tabi'inden sonra etba'at tabi'in. Onlar da böyle bir şey yapmamışlar. Ha demek ki bu sonradan çıkan bir şeydir. Peki burada dinde Arısat ve zamanında olmayıp sonradan çıkarılan ibadetler, dinden gösterilerek çıkarılan ibadetler nedir? Alimler demiş ki bidattır. Ve Allahü Teala sem diyor ki: "Kullu bid'atin dalaletun ve kullu dalale, ve kullu dalaletin fi'n nar." Her bid'at delalettir, ay sapıklıktır. Haktan ayrılmaktır. Tamam mı? Ve her delalet de sapıklık da cehennemliktir. Ve İmam Müslim ile İmam Buhari'nin üzerinde ittifak ettikleri bir hadiste rahimahumullah diyor ki Ali ve vesselam "Men ahedes fi emrina hada ma leysa minhu fehuve reddun." Men ahedes fi emrina hada, ay her kim bizim dinimizde dinimizden olmayan şey bir şey, tamam mı? dinimizde icat ederek ve dinimizden olduğunu söylerse, tamam mı? O icat etmiş olduğu şey nedir? Merdüttür. Men ehdete fi emrine hâde Her kim bir şahıs, her kim bir şahıs bir şey ihdas ederse, ey dinde icat ederse ve icat etmiş olduğu ibadet türü bizim sünnetimize bizim dinimize uygun değilse icat etmiş olduğu şey nedir? Merdüttür. Merdüttür. Yani makbul değildir. Onun karşılığını sevap almıyor. Bil akis müzir alır. Diğer bir hadisi şerifte Müslim'de İmam Müslim rivayet ettiği diğer hadiste: "Men amile amelen leysa alayhi amrun fehuve Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim dinimize, sünnetimize uygun değilse o amel nedir? مردد. Yani makbul değildir. Birincisinde dinden olmayan bir ibadeti oluşturan veya da icat eden. Diğer İmam-ı hadisinde o icat dinden olmayıp sünnete uygun ol, olmayan o ibadetle de amel eden nedir? Merdüttür. Birisi icat ediyor, diğeri de amel ediyor. Tabii ki bu bidatı, bu ibadet türünü icat eden kişi... Öldü gitti mesela. Ondan sonra bunu kişinin sünneti tamam mı? Bu kişinin sünneti daha başka şahıslar geliyor. Benim gibi, senin gibi, diğeri gibi geliyor. Ne yapıyorlar? Bu oluşturulmuş veyahut da icat edilmiş ibadet ile amel ediyorlar. O zaman o kişinin yani bu bidatla amel edildiği müddetçe o بداية إيجاد إدانك كيشنا العمل دفترن ده قناح يصر الله قرص هذا الحديث تفرد به بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن أبي وقاس الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عثيمين رحمه الله ديركي والعجب ديركي أن هذا الحديث Lem yirwih al-Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem illa Umar radiyallahu anhu. Eh, ahad. He. Tamam. Yani diyor ki burada diyor. Tacib edilecek şey ki diyor. Şu hadisi diyor. Ali ve sallamdan dolayı Ömer'den başka hiç kimse rivayet etmiş değildir. Ha o zaman bu hadis ahad'dır. Ve bazı mezhepler veyahut da bazı mezhep içerisinde bazı alimler ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Bazıları bazıları müstafid ve yahut meşhur olan hadisi mesela Ahmed bin e, İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde müstafid ne demek müstafid yani Müslümanlar arasında sürekli bir şekilde zikredilen tamam mı meşhur artık bu hadisi zikrede de Müslümanlar arasında meşhur olmuş ama Arapisi bir kişidir örneğin şimdiki bu hadis evet. İnne men'el a'malu tamam mı? burada Ebu Hanife'nin alimleri ve İmam-ı Şafii'nin bazı alimleri. Bu hadis ahad hadisler onların yanında nedir? Meşhurdur. Ahad'dir ama meşhurdur. Ve Ebu Hanife rahimahullah ve ona tabi olan alimler ahad hadisler ile akidede kabul etmiyorlar. Sıbın. Diyorlar ki ahad'dir. Ahad hadis onların yanında zanna bağlı olduğu için diyorlar ki akide zanda zanlı olan hadisler ile olmaz yani akide zanlı olan hadisler üzerinde bina edilmez. Selef uleması tam mı? Örneğin Şeyhülislam İbn Taymiye ve ona bağlı olan, onun çizgisinde olan alimler, ondan sonra İbn Hajar al İmam Nawawi, ondan sonra mesela İmam Şafi ondan sonra Ahmet bin Hanbel, ondan sonra İman Malik, bütün bunlar ve bunların çizgisinde olan alimler <gülüyor> hadis sahih olduktan sonra hem amelde hem de akidede onunla amel ediliyor. Örneğin Abu Hanife rahimahullahi ile ashabı ahad hadisi akidede kabul etmiyorlar. Selef uleması ahad hadis sahih olduktan sonra akidede ve amelde kabul ediyorlar. Ve mesela e, bin Cebel, Allah Resulü Aleyhisselam Muad bin Cebel'i Yemen'e göndermek istediği zaman davetçi olarak tamam mı? Ve dedi ki işte Yemen'e gideceksin, oraya gittiğin zaman işte ehli kitap olan insanlarla karşılaşacaksın onlara ilk söyleyeceğin söz kelime-i şehadettir. Bu kelime-i kabul ederlerse ondan sonra namazı, ondan sonra böyle İslam'ın beş rükünü ona saydı. Bu hadis ahad'dır. Tamam mı? Ve burada Aleyhisselatü Vesselam muad'ı oraya gönderirken dikkat ediyorsanız kelime-i tevhid akidedendir. Öyle değil mi? Ve peki bu hadis bu tür, şahıslar, bu tür insanlar, bu hadisi insanlar, bu hadise nasıl bakıyorlar? Ha, Akide ile ilgisi ise, ahad hadise kesinlikle kabul etmiyorlar. Meşhur bile olsa kabul etmiyorlar. Ebu Hanife dahil mi? Tabi, bu Hanife rahimahullah ile ashabı ahad hadise, yani yan çiziyorlar. Tamam. El mühem, bu hadis ahad hadistir. Ve İslam ümmeti arasında meşhur olmasına rağmen, dikkat ediyorsanız hepsi alıyorlar. Ve bugün mesela diyelim ki Ebu Hanife cemaatinden birisine sorsan bu siz bu hadisi kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Peki niçin kabul ediyorsun Çünkü bu hadis meşhurdur diyorlar. Ya, ama ahattır. ahattır. Bu hadisi kabul etmiyor. Yani, ha, madem ki hem siz ahad hadislere karşı şeyle, zan gözüyle bakıyorsunuz. Ondan sonra meşhur olduğu için kabul ediyorsunuz. Peki bu yani burada biraz da çelişki var yani. Ama diyorlar ki yok. Biz hadisleri özellikle meşhur olan hadisler biz amelde kabul ediyoruz. Ama akidede kabul etmiyoruz. Tamam Ve biliyorsunuz akide konusu mesela Allah Celle Celaluhu'nun mesela e, gecenin e, işte biri mesela dünya göğüne iniyor. ona yok mu diyor bana istiğfar eden e, istiğfarını, tövbesini kabul edeyim ve hadisin sonuna kadar e, bu hadis ahittir ama işte bu hadisi akideyle, akideyle ilgili olduğu için bunu kabul etmiyorlar. Hı. Tamam mı? Eşarilerin yani birçoğu ondan sonra maturidiler. E, bu hadisi kabul etmiyorlar. Yani siz diyorlar ki Allah Celle Celaluhu insan gibi insana benzetiyorsunuz. Yani nasıl arşın üzerinden en birinci göğe inecek. Indiği zaman işte yani bu siz Allah haşa ve kelle teçsim yapıyorsunuz veyahut da benzetiyorsunuz. Allah Resulü sellem Rabbini burada tanıtıyor. Tamam mı? Yani Allah Celle Celaluhu kendini Kur'an-ı Kerim'de tanıtıyor. Taha Suresinde Ar-Rahman ar Arşı s. S. diyor. Mesela diyorlar ki yani mesela Abu Mansur Allah Celle Celaluhu üzerinde istiva ettiğini kabul etmiyor. Onun için Türkiye'de birisine, Hanefi birisine sorsan senin fıkıhta mezhebin nedir diyecek ki ben Hanefiyim. Peki inançta, imanda, akidede nesin? Diyor ki ben maturidiyim. Peki sen niçin akidede fıkıhta Ebu Hanife'nin fıkhını kabul ediyorsun da, mezhebini kabul ediyorsun da? Niçin akidede İmam Ebu Hanife'nin mezhebini kabul etmiyorsun, Ebu Mansur'un akidesini kabul ediyorsun? Biliyorlar ki biz Hanefiler bu şekildeyiz. Biz akidede Maturidiyiz, fıkhta Hanefiyiz. Halbuki Abu Hanife rahimehullah akidede Selefidir. <gülüyor> <gülüyor> Maturidi ne demek? Maturidi <gülüyor> işte Abu Mansur. <gülüyor> abu Mansur. Abu Mansur. <gülüyor> ha yani <gülüyor> aile mesela sen senin ismin nedir mesela? Rıfat. <gülüyor> Rıfat Refatni Özbek. Yani senin soy ismin Özbek. <gülüyor> bu da Matruti şeyine bir Semerkant'idir. İslam Cumhuriyetlerinden. Ne? Oraya nispet ediliyor. Mesela İmam Buhari Buhara'ya, olduğu için Buhara'ya nispet ediliyor. Tamam mı? Bu şekilde. Tayyip. Burada <gülüyor> Burada mesela bir kişi diyelim ki bir amel yapmak istiyor herhangi bir ibadet. Örneğin sadaka vermek istiyor. Bu sadakayı vermek istediğin zaman veriyor insanlar yanında insanlar görsünler diye tamam mı? Hem sadaka veriyor hem de insanlar tarafından meth şöhrete kapılsın işte filan sadaka dağıtıyor gibisi oradaki niyetine de karıştırıyor gösteriş. Ama burada diyor ki anna kulu amelin La yurat biih vjul Allah s. B. H. U. T. A. L. F. A. H. O. O. amel nedir? Batıldır. H. A. N. G. B. I. R. A. Ne dünyada ne de L. hiçbir meyvesi yoktur. Niçin? Çünkü o ameli yaparken, mesela O. sadakayı verirken yalnız Allah rızası için vermedi. Ya bu kim? Kullu bu, amelin bu İbn Recep el Hamli rahmetullah. Evet. Yani niçin? Çünkü bu sadakayı verirken da cihada çıkarken veyahutta ilim öğretirken tamam mı? Veyahutta Kur'an okurken, veyahutta namaz kıldırırken, veyahutta namaz kılarken herhangi bir ibadeti yapmak istediği zaman eğer Allah'la beraber niyetinde daha başkalarını karıştırıyorsa Allah korusun. O amel ne olmuş olur? Ne girmiş olur? Riyakar. Riya girmiş olur. Yani gösteriş olmuş olur. Dolayısıyla bu sadece Allah rızası için olmadı. Orada Allah'a daha başkalarını ortak kıldı. Dolayısıyla bu amel nedir? Bu amel merdüttür. Ve biliyorsunuz gösteriş yani riyakarlık küçük şirktendir. Ama yüzde yüz Allah rızasını kabul en yani koymayıp kast etmeyip sadece insanları kast ederse Allah korusun büyük şirka kadar çıkabilir. Evet. Ondan sonra diyor ki bu hadis احد الاحاديث التي يدور الدين Bu hadis diyor kim diyor? Ebü Recep diyor evet. ki bu hadis bu hadis diyor yani dinin üzerinde dönen hadislerden birisidir. Tamam mı? Kal Şafii rahimehullah "هذا الحديث ثلث العلم" Bu hadis tamam. Bu hadis diyor ilmin 1 biridir. 1/3 tamam mı? "ويدخل في ويدخل في 70 baba min al Tamam mı? Yani 70 Fıkıh konusunda yetmiş konuya girer. O kadar ki önemli bir hadis. İnnemel ahamalü bin niyet hakikaten. Yani biliyorsunuz ameller hepsi dindendir. Dolayısıyla ameller çoktur. Ha? Ve her yapılacak olan amel eğer hakikaten Allah rızası için olmazsa ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine de uygun olmazsa o amel ne amel olursa olsun o amel merdüttür örneğin bir kişi kalkıp konferans vermek istiyor. Veya da bir makale yazmak istiyor. Veyahut da bir kitap yazmak istiyor. veyahutta ders halkası oluşturmak istiyor. Veyahut Kur'an öğretmek istiyor. Veyahut da meclislerde Kur'an okuyor sesli bir şekilde. Burada mesela, kastı sadece Allah rızası için değil de dünyayı bir payı olursa girerse bu niyete o zaman bu amel nedir? Bu amel merdüttür. Mesela, Kur'an okumak istediği zaman sesi güzeldir. Herkes sesinin güzelliğinden işte faydalanması için veya da desinler diye meşhur olması için okuyor. Ve da tecvid konusunda çok güzel kirayeti var. Tamam mı? İşte herkesin üzerinde kendini göstermesi için ve parmaklarla gösterilmesi için, tamam mı? Ne yapıyor? İşte kendisinin işte Kur'an okuduğu zaman tecbirli okuyor. Maharicilerden, gönnelerden, şurada, burada falan. Ve bu şekilde okumak istediği zaman niyetine bu tür şeyleri de karıştırıyor. O zaman nedir? Veyahut da mesela cihada gidiyor. Gösteriş için. Veyahut da dünya mali için. Veyahut da cesur desinler diye. Veyahut da efendim kuvvetlidir desinler diye veya da bir makama sahip olmak için ha, o zaman bu yapmış olduğu cihaz sadece Allah rızası için olmadığından dolayı daha başka şahısların ve şeylerin payı aldığı için o yaptığı ibadet kabul olmuyor men amila amelen, lêse əlêhi əmrin bu bir qayıdır yani bu hadis. يعني أم من رضي الله تعالى روايته تجيبوا حديث حقيقة يعني بو من أحدث في أمرنا هذا من عمل عمل ليس على أمرنا بدأ الحلال بين والحرام بين حديثي النور حقيقة ددة إن أنا من حديث سردر فديركي عن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث İslam'ın aslı ve usulü temeli üç hadis üzerindedir diyor Ahmed bin Hanbel rahimeullah. 1 Hadis Ömer yani inmel a'malu bi'nniyat. İkinci hadis Aişe yani men ahedese fi emrin hada ma laysa minhu fehu red. Üç hadis Nu'man bin Mesir. El halal bayyin ve'l haram bayyin. İmam Ahmed bin Hanbel rahimeullah diyor ki İslam dini diyor şu üç hadis etrafında döner. Tamam mı? Bu üç hadis diyor, İslam dininde en önemli olan hadislerdir. Tamam mı? <gülüyor> Onun için diyor ki فَقَوْلُهُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَتِ Diğer bir rivayette الْاَعْمَالُ بِالنِّيَتِ diye bir rivayette اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّتِ Tekil olarak Niyet çoğuldur biliyorsunuz. Yani niyetler. El-niyeti tekildir. Mufrettir. Tamam mı? İnneme al çoğulu nedir? el Dolayısıyla bir rivayette İnneme al-eamalu Bir rivayette El-eamalu bin diye bir rivayette El-eamalu bin niyeti Yani niyete göredir. Kila huma Yakta dil hasr ala sahih Her ikisi de Yani her bu üç rivayette ne yapılıyor? Yüzde yüz hasrı ifade ediyor. Ey mutlak manada yüzde yüz yapılacak her amel mutlaka niyete bağlıdır. Ey o amel, sahi, o amelin sahih olabilmesi için, Allah katında makbul olabilmesi için mutlaka niyeti sadece ve sadece Allah rızası için olması gerekiyor. Başka hiç kimseyi bu niyete ne yapmayacak? Ortak وعلى هذا فالاعمال إنما أريدوا بها الاعمال الشرعية، تمام؟ المفتقرة إلى النية. برضه، برضه كي قصد العامل الشرعي عمله غير الشرعي عمله سوسعون سديدر. تمام؟ فأما ما لا يفتقر إليه النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها. Yemek yemek, içmek içmek, bunlar da niyet gerekmiyor. Mesela sen yemek yiyeceksin, değil yiyeceksin? Mesela kalbinde işte ben bunu Allah için yiyorum. Ama yemeklerde, su içmelerde ne, ne yapılıyor? Bismillah diye Başladım. başlanıyor. Ve tabii yemeklerde ve içmeklerde besmele vaciptir. Halel kavlu s sahih Kâhâya-r-recih kavle göre şey yemek içecek yemek yiyeceği zaman ve su içeceği zaman ve Yahutta bir hayvan keseceği zaman burada besmele çekmek vaciptir Çekmediği besmele getirmediği zaman ve besmelenin keyfiyeti Bismillahdır tamam ve diyor ki burada ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ elbise giymekte, ayakkabı giymekte, yemek yemekte veyahut da su içmekte niyete gerek yoktur. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki وَهُوَ ظَاهِرُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ لِي <أَحْمَد> Bu mesele diyor sahih görüşe göre İmam Ahmet'in söyleyişidir diyor. قَالَ rivayetin, رِوَيَةٍ اُحِبُّ "kulli" "men" عَمِلَ عَمَلًا "min" صَلَاتٍ او صِيَامٍ او صَدَقَةٍ اَوْ نَوْعٍ مَنْ اَنْوَاعِ الْبِرْ اَنْ تَكُونَ الْنِيَةُ مُتَقَدِّمَ فِي ذَٰلِكَ قَبْلِ الْفَعِلْ Tamam mı? Bütün bu zikrettiğimiz namaz, oruç, zekat bu gibi şeyler veyahut da iyilikte olan ibadet yönden bir iyilik demektir. iyilikte olan bir şey de diyor, niyetin fiilden önce olmasını tercih ederim diyor. Örneğin, tekbiratülehi namaz kılmak istiyor, Tekbiratü'l-ihram Getirmeden önce ne yapacak? Kalbinde niyet edecek. Kast edecek. Hangi namazı kılacaksa kalbinde o namazı kast edecek. Ondan sonra diyecek Allahu u Veyahutta mesela abdest almak istiyor. Abdest almak istiyor. Tam abdest alacağı zaman mesela veyahutta çeşmeye giderken orada niyeti getirmesi gerekiyor. Mesela namaz kılmak için niyeti getirecek. Ondan sonra tekbiratü'l-ihram getirecek. Abdeste niyet edecek ondan sonra besmele getirecek. Çünkü sahih görüşe göre yani el kavlu raciha göre tercih edilen görüşe göre delilere dayanarak abdestten önce niyet sonra besmele getirmek vaciptir. Ahmet bin Hember Allah bir rivayetine göre kabul ediyor diğer bir rivayetine göre diyor ki bu konuyla ilgili bütün hadisler zaiftir diyor Ahmet bin Hembel Rahim Allah. tamam mı demek istediği burada yani Ahmet bin Hembel'in söylemek istediği şu her ibadet yönü alan bir amel o amelden önce niyet edilmesi gerekiyor yani ameli yapıp ondan sonra niyet getirmeyecek amelden önce niyeti getirecek anlaşılıyor mu Vel ma'na'l thani diyurki bi ma'na temyiz'l maqsud bil amal. Ve hel hu lillahi la shareeka am lillahi ve Yani bu diyur bi ma'na temyiz'l maqsud bil amal. camiye girdin. Sünnetleri evde kılmadı. Evde kılmadığın zaman camiye girer girmez o namazdan önce ratip bir nafile namaz varsa ilk önce ne yapman gerekiyor? Mesela öğle namazında camiye girdin. Sünnetleri evde kılamadın. Çünkü doğrusu sünnete uygun namazdan önceki ve namazdan sonraki nafile namazlar evde kılınması gerekiyor. Camide değil. Camide farz namazlar kılınır. Sünnetler evde kılınır. ve Yahutta iş yerinde mesela. Cami'den iş yerine gidiyorsa camide farz namazını kılar, iş yerine gittiği zaman bir yerde namazını kılar. Ve camide namaz farz namazları kıldığın zaman 27 bir rivayete göre 27 derece, bir rivayete göre 25 derece sevap alır. Aynı şekilde sünnet namazlarını yani namazdan namazlardan önceki ve namazlardan sonraki sünnetleri evde kıldığın zaman aynı şekilde 27 derece sevap alıyor. Tamam mı? Dolayısıyla Nafile namaz kılmak istediği zaman, oradaki niyeti, niyeti ile Nafile namazı, farz namazından ayırt ediyor. Dolayısıyla, Nafile namaz ile farz namazın arasını ayırt eden nedir? Niyet. Niyettir. Ey kalple yapılan kasıttır. Ve daha önceden söyledik, Kesinlikle, Kalple yapılan namazla ilgili, Veyahut da abdestle ilgili, veyahut da oruçla ilgili, Yapılacak olan niyetlerde, dilin kesinlikle alakası yoktur. Ey dille telaffuz etmek bidattır. Dolayısıyla niyet bir amel ile diğer bir amel arasını ne yapıyor? Ayet ediyor. Yani temiz ediyor. Farz namazı ile nafile namaz arasını veyahutta farz orucu ile nafile orucu arasını veyahutta nedir orucu ile ramazan orucu arasını ne yapıyor? Ayet ediyor. Mesela adam nedir yapmış. Ve Türkiye'de nedire adak diyorlar mesela. Diyor ki Allah rızası için şu şu olursa diyor ben Allah rızası için filan camide mesela dörtrek rekat namaz kılacağım. veya da iki rekat namaz kılacağım. Ve o istediği iş olursa o zaman o kastettiği ve söz verdiği şeyi orada kılması vacip olur. Aslında ada mekruhtür. Çünkü kişi sanki Allah Celle, Celle ihtiyacı varmış gibi Allah'la pazarlık yapıyor. Ya Rabbi sen mesela adam diyelim ki devamlı ona kız çocuğu oluyor. Olan çocuk olmasını istiyor. Diyor ki Ya Rabbi sen bana oğlan çocuğu verirsen ben sana on tane koç keseceğim. Senin rızan için on tane koç keseceğim. Ne için kesecekmiş? Ona oğlan verirse. Peki oğlan vermezse kesmeyeceğim. Sen keseceksen Allah için kes. Niçin şart koşuyorsun? Allah Celle Celaluhu'nun senin o keseceğin on koça ihtiyacı mı var? O koçları da sana veren kendisidir. Sahati da sana veren kendisidir. Kız çocuğu da veren kendisidir. Oğlan çocuğu da veren kendisidir. O zaman bu pazarlığa gerek yok. Bu pazarlık mahlukatla ancak ya, yani, mahluk yani insanlarla ya. Sen benim benim yanımda çalışırsan sana günde yüz riyal vereceğim. Sen mesela şu kapıyı yaparsan sana işte beş yüz vereceğim. Yapmazsan vermem. Çalışırsan veririm. Çalışmazsan vermem. Burada sanki haşa ve Allah ile beraber yani alışveriş yapıp pazarlık yapıyorum. Tamam mı? Yani asıl itibariyle adak yapmak mekruhtür ama adak ederse yani Allah'a böyle bir şart böyle bir pazarlık yaparsa ve Allah Celle Celaluhu onun dediğini yerine getirirse o zaman o adağı yerine kerahatle beraber o adağı yerine getirmek vaciptir. Başlangıçta o adağı edinmek caiz değildir. Ama edindiyse Allah Celle Celaluhu isteğini de yerine getirirse o zaman o adağı yerine getirmek vaciptir. Onun için bu adak farz oluyor. Ancak bu farz olan oruç, Ramazan orucu arasında fark var. Perşembe ve pazartesi veyahutta hicri ayının 13, 14, 15 veya taşura günü veyahutta Arafa günü tutulan oruç niyeti arasında fark var. Sen mesela Arafat'ta Arafat günü Tabi hac olan kişiler Arafat'ta olan şahıslar oruç tutması mekruhtur, Sünnete uygun değildir. Çünkü Aleyhisselatü hac yaptığı zaman Arafat'ta oruç tutmadı. Ama hac haccı olmayıp da yani hac esnasında Arafat'ta olmayıp da haccın dışındaysa o zaman Arafat günü oruçla geçiren bir kişi bir sene önce ve gelecek senenin günahlarını ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu affediyor. Ha, o zaman Arafat günün oruç niyeti ayrıdır. Pazartesi ile Perşembe günün niyeti ayrıdır. Hicri ayının 13, 14, 15. niyeti ayrıdır. Ramazan orucunun niyeti ayrıdır. Adak orucunun niyeti ayrıdır. Ve bu amellerin niyetini ayırt eden nedir? Kalpteki kasıttır. Hepsi ameldir. Ve hepsinde de niyet vardır ama her amelin niyete göre veyahut da her niyetin o amele göre. Demek ki niyet ne yapıyor? Amelleri birbirinden ayırt ediyor. Dolayısıyla bu amellerde ibadet olduğu için mutlaka bu ameller sadece ve sadece Allah rızası için olması gerekiyor. Kesinlikle niyetinde Allah ile beraber kimseyi ortak kılmayacak. Ne gösteriş ne de şöhret ne de cesaret ne de mal, mülk, şubu falan filan kesinlikle olmayacak. Olduğu takdirde o zaman o yapmış olduğu amel Allah katında boşu boşuna gider. Öbür dünyada onun karşılığını görmeyecektir. Neye göre söylediğimiz kaide neydi? Deminki İmam Ahmed bin Hanbel'in söylediği gibi ''Din üç tane hadis üzerinde döner.'' dedi. Da din dinde en önemli üç tane hadis var. ''Men amile amelen, leysa aleyhi amru nefer <gülüyor> verad.'' Kaide bu. Bu hadis, Ehl-i Şünnet ve Cemaat arasında kaide olmuştur. Onun için, tarikat ehlinin yapmış olduğu bazı zikirler, bazı ibadetler veyahutta kandil geceleri veyahutta Hicret e, Allahü Teala ve Hicret Günü veya Tayse ve Selamın Doğum Günü'nü bütün bunları kutlamak nedir? Bütün bunları kutlamak, Sünnetten olmadığı için bidâattır ve bunlar kutlanıldığı kutlanıldığı zaman ibadet olarak kutlanıldığı için kesinlikle burada paylarını almıyor. Neye göre? Men amil amelen leysalehi Çünkü bu ameller hicret günü hicret gününü kutlamak yani mesela Ali ve Medine'den şey Mekke'den Medine'ye hicreti derken her her o sene günü geldiği zaman bazı ülkelerde bazı Müslümanlar bu günü kutluyorlar. Veya ve Sattvelam doğum gününü kutluyorlar tıpkı Hristiyanlar İsa Ali Sattvelam doğum gününü kutladıkları gibi sene başı yılbaşı diyorlar ya ve başını Müslümanlar da kutluyor, Hristiyanlar da kutluyor, Yahudiler de. Halbuki bu günü kutlamak caiz değildir, bir bidaattır. Ve buna miladi yıl diyorlar. Halbuki bu yani Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününün olduğunu. Halbuki alimler diyorlar ki İsa ve Vesselam'ın doğum günü sahih delillerle sabit değildir. Ali satt ve selamın bile doğum günü sabit değildir. Bazı alimler demişler ki Rabi'ul Evvel'in 12. günüdür. Bazı alimler demişler ki Rabi'ul Evvel'in 9. günüdür. Bazı alimler demişler ki Rabi'ul Evvel'in 8. günüdür. Günlerde ihtilaf ettiler şey tarihte ama günde ittifak ettiler. Yani Ali satt ve selam %100 pazartesi günü doğdu. Burada ittifak var. Ali ve selam Aysetü'ssem Pazartesi gününde doğması ittifak var. Ama günlerde tarihte ihtilaf var. Madem ki tarihte ihtilaf olmuş ve genelde İslam ümmeti Ali Sattvel doğum günü el Evvel'in 12. günü olduğunu söylüyorlar ve bugün geldiği zaman bunu kutluyorlar. Ve Ali Sattvel selam bugünü kutlamadı. Ashab kutlamadı. Tabiin kutlamadı. Hatta at tabiin kutlamadı. Dolayısıyla bunu kutlamak nedir? Bid'attır. Bunu kutladıkları zaman da kesinlikle öbür dünyada karşılığını alamayacaklar. Niçin? Hangi kaideye döneceğiz? Men amila amelen leysa aleyhi emruna favara. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel, bizim sünnetimize uygun değilse o amel merdüttür. Bu, yani iç şeyle alakası var, niyetle alakası var. İç niyetle alakası var. Rabbiyel evvel hangi ay? Ocak, Şubat. Hangi ay oluyor? Ben Ocak Şubat'ını bilmiyorum da, Hı. tamam mı? Ee, burada Türkiye'de hangi ay hangi ayak geliyor denk geliyor? Ocak Şubat Mart Nisan. İkinci ay Dördüncü ay Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım. Öyle evet. de yani hangi hangi ayden geldiğini ayralmayı öğrenmiyorum. Elbette yani Rabia evvel Tam yani e, Aleyhisselatü Vesselam'ın tarihsel yönden doğum günü belli değil. Güncel yönden bellidir. Ey pazartesi günü doğdu. Ama o pazartesi günü o ayın içerisinde hangi kaçıncı gündü orada ihtilaf var. Bazıları demişler ki 12. gün, bazıları demişler ki 9. gün. Bazıları demişler ki ayın 8'i. Bazıları ayın 12'si, bazıları ayın 9'u ama çoğunluk İslam ümmetinin çoğunluğu yani cumhuru ayın 12'si Rabi'ül Evvel'in 12'si demişti. Yalnız buradan yani buradan e, demek istediğim şu ağızları. ve vesselam bu günü kutlamadığı için Müslüman bir Müslüman bunu kutlarsa sevap almaz. Her ne kadar içinde niyeti Allah rızası için olsa bile günah yazılır mı kendisine? Efendim, günah yazılır mı kendisine? Bu ameli yapana günah yazılmazsa bile o ameli oluşturan deft amel defterine günah yazılır. Neye dayanarak? Yani o kutlamayı oluşturan, tesis eden bu mevlit denen bu mevlit'i tesis eden, oluşturan, icat eden kişinin amel defterine günah yazılır. Neye göre? من أحدث في أمرنا هذا kim bizim dinimizde dinimizde olmayan bir şey veyahut da dinimiz dinimizin üslüne uygun olmayan bir şey icat ederse o icat etmiş olduğu şey مردuddur. İcat edilen amel ile birisi amel ederse, birisi icat etti, diğeri de amel ediyor. Tamam mı? Bu adam, amel yapan adam, amel defterine günah yazılmazsa bile, o amelin reddedileceği yüzde yüzdür. Ben عَمِلَ عَمَلْ لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُ نَفَا Niçin? Her Adam diyor ki, biz niyetimiz Allah rızası içindir. Çünkü konumuz niyet ya. Diyor ki, Müslüman, benim niyetim Allah Ben Allah rızası için bu günü kutluyorum. Veyahut da Allah rızası için ben Kur'an okuyorum. Veyahut da Allah rızası için ben Hicret gününü kutluyorum. Veyahut da Allah rızası için Tamam da Allah rızası için sen güzel niyetin güzel de Ama diğer şartın için unutuyorsun. Hani biz daha de dedik ya Amelin makbul olabilmesi için iki tane şart gerekiyor. Nasıl namazın şartları var? Namazın şartları var değil mi? Namazın şartlarından birisi eksik olursa, namaz kılarsa namazı batıldır. Öyle ya. Örneğin, namazın şartlarından birisi Müslüman olması. Müslüman olmayan bir kişi abdest alıp namaz kılarsa, o namaz ondan makbul olur mu? Niçin? Çünkü Müslüman değil. Veyahutta Müslümandır, Tamam mı? Ama avretini örtmemiştir. Namazı makbul olur mu? Makbul olmaz. Veya hatta Müslüman der, avretini kapatmıştır ama abdest almadı. Namazı olur mu? Çünkü abdest almak namazın şartlarından birisidir. Avreti kapatmak namazın şartlarından birisidir. Kıl, ama, kıldı oldu ama kim kabul etti? <gülüyor> yani kabul edilmiyor. Niçin? Çünkü şart şart tahkik edilmedi. Hmm. Bu şart tahkik edilmediği için o ibadet kabul değildir. Aynı şekilde amelin makbul olabilmesi için iki tane şartı var. Şartın birincisi kalpteki niyet, ihlas. Yani Allah rızası için olması gerekiyor. Allah rızasına hiç bir şey karıştırmayacak. Bu bir. İkincisi o yapacağı amel, fiil Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, şeriatına uygun olması gerekiyor. Örneğin, Mevlid'i kutluyor. Niyeti Allah rızası için yüzde yüz. Ama sünnette olmadığı için her ne kadar niyeti iyi olursa da o amel merdüptür. Yani ona sevap yazılmaz. Çünkü fiil sünnetten veyahut da sünnete uygun değil. Nasıl? Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında kendi mevlüdünü kutlamamıştır. Kendi hicretini kutlamamıştır. Tamam mı? Öbür tarafta Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra bütün sahabiler Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutlamadılar. ve da hicret gününü kutlamadılar. Veyahut da miğraç kandilini kutlamadılar. Niçin Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında miğraç kandilini kutlamadı Niçin onun vefatından sonra Ashab Tabi'in ve etba'at tabi'in bi'araç kandilini kutlamadılar? Niçin Recep kandilini kutlamadılar? Şaban kandili, şu kandili, bu kandili, bu kandil, şu kandil, hepsi bunlar son zamanlarda ortaya atılan bazı şahıslar tarafından ortaya atılan, ortaya atan bazı şahıslar bu ortaya atılan bu kutlamaları da edindiler ve zamana geldiği zaman kutluyorlar veyahut da ediniyorlar. Ama ne kadar edinirse etsin, niyeti ne kadar Allah rızası için olursa olsun, fiil, amel sünnete uygun olmadığı için, sünnete aykırı olduğu için o amel makbul değildir. Hocam geri kalan yarın inşallah olur mu? İktifa edelim. Tİf, hâde vallâhu ve Muhammed ve aleyh ve sellem ve ve